Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Bu cuma sohbetimi Ramazan'ın bu hafta içinde başlaması dolayısıyla oruçla ilgili hadisler üzerinden yapmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oruçla ilgili hadis-i şeriflerinden bir kısmını okumak istiyorum. Önce şunu beyan edelim ki Oruç ayı Ramazan geldiği zaman e, çevremizdeki manevi alem e, değişikliğe uğrar. Bu hususta çeşitli hadis-i şerifler var. Onlardan bir tanesini Ramazan okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İza câe şehr Ramazan. ramadan Fıtihat cennet Ve kulli gâti Kulli Ve sufîdet-i Ve nâdâ minâdin Ya talibel hayr-ı Ve ya talib-el şerri aksır Hatta yensâliha Şehr Yensâliha şehr Utbetü ibn Taberani Rivayet eylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İzaca el-şehrü Ramadhan Ramazan ayı geldiği zaman Fütihat Ebbabul Cennet Cennetin kapıları açılır. Bu bir değişiklik manevi alemin en büyük değişikliklerinden. Ve Gullikat Ebbabun Nar Cehennemin kapıları kapatılır. Ve süffit ediş şeyatın Ve şeytanlar Zincirlere Vurulur Yani zincirlerle Bağlanılır Böylece 3 tane Değişikliği ifade etmiş Oluyor bu hadis-i şerif Ve nada münadin Bir seslenici Seslenir ki bir münadi nida Eyler ki Ya talibel hayr Ey hayrı talep eden Ey hayır isteyen, helümme gel, veya talibe eşşer, ey şerri isteyen, aksır, geri durun, yapma e, kötülüğü, hatta yenselü haşşşer, yani bu mübarek ay gidinceye kadar böyle efendim e, bu durum böyle devam eder. Diğer bir hadisi şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer دخل شهر رمضان, emarallahu amaretel arşe en yekuffu ani tesbihi ve li ummeti Muhammedin ve'l müminin. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu ahten bu ikinci hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Ramazan ayı girdiği zaman emarallahu allah Teala Hazretleri emir buyurur, ferman buyurur. Hameletel arş. Arş-ı azamı arşullahı taşıyan e, hamile-i arş isimli meleklere emreder. Yekufu'anit tesbih. Onların işi Cenab-ı Hakk'a daima tesbih etmek. Görevleri Subhanallah diyerek Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek. O tesbihi bırakmalarını emreder ve ümmeti Muhammed'in Muhammed'in ümmeti için ve müminin müminler için istiğfar etmesini emir buyurur. Yani bu ay geldiği zaman e, hamele-i arş melekleri efendim muazzam melekler büyük melekler müminler için dua ederler Ta eskilerden beri tabi Adem aleyhisselam zamanından beri oruç müminlere emredilen bir büyük ibadet. O zamandan beri bu yapıla gelmiş. Onun için müminlere arş-ı azamın hamleyi, arş melekleri o taşıyan melekleri tevbe ve istiğfar ediyorlar. Tabi e, aflamafiret talep ediyorlar. Meleklerin aflamafiret talep etmesi çok büyük bir değişiklik, çok e, Cenab-ı Hak'ın müminlere Efendim ulaşması için güzel bir e, mübarek bir vesile. Peygamber Efendimizin devresi e, geldiği zamanda artık o zamanın müminleri ümmeti Muhammed olmuş oluyor. Onlar için dua ediyorlar. Bu işte mübarek ayın e, bu manevi değişikliklerin Aa başka manevi değişikliklerin yerlerdeki göklerdeki değişikliklerin olduğu efendim şey e, ay Ramazan gelince e, akşamüstü tabi yası namazı'nın arkasından orucun kendine mahsus efendim ibadeti olan e, teravih namazı kılınacak. Ee, o da artık camilerin şenlenmesi, minarelerin, kandillerin, ile, kandiller ile donanması, efendim, salatu selam ve diğer tesbihat ve güzel e, Kur'an-ı Kerim kıraatleriyle efendim, şenlenmesi başlayacak. Böyle teravih namazını kıldıktan sonra da e, gecesinin teravihten sonraki zamanında yapılacak iş oruç için. Sahura kalkmak. Sahura kalkmak sünnettir ve berekettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az bir şeyle dahi olsa, efendim, e, hafif bir şey atıştırmak tarzında bile olsa, sahurun yapılmasını tavsiye buyuruyor. Bazıları diyorlar ki uykuyu bölmeyelim, efendim akşamdan işte yediğimiz yeter, ben dayanabilirim. Halbuki ibadet kastıyla efendim Allah'ın rızasını kazanmak peygamber efendimizin sünnetiyle uymakla olacak diyerek efendimizin sünnetidir diyerek efendim sehora kalkacağız. Kalkmaları, kalkmaları uygun olur yani dinleyen kardeşlerimin de. Efendim bir de sahura kalkınca tabii bir şey daha kazanmış oluyor insan. Gece namazını kılmak için uyanmış oluyor, yatağından kalkmış oluyor. Gece namazı da geceleyin kılınan teheccüd namazı da dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı olan bir namaz. Çok büyük manevi karlara insanın erdiği bir namaz, e insanı eldiren bir namaz. Onun için yani akşamdan yatarsan evet uykuyu bütün tutmuş olursun ama hem sahurun bereketini kaçırmış olursun hem de efendim gece namazı tecüdü kaçırmış olursun. İki şeyi düşünmeli insan, iki büyük kârı düşünmeli. Birisi teheccüd namazı. Hemen kalkar kalkmaz abdest alıp efendim, teheccüd namazını kılmalı. Ondan sonra sahuru küçük veya büyük bir şeyle efendim hazırlıkla az veya çok. Yani bir hurma da bir bardak su veya süt gibi bir şeyle de olsa tabii sahur olur. Artık hanım filan kalkar da güzel aile boyu bir tatlı manevi lezzet içinde güzel bir efendim sahur yapılırsa o da olur çocukların hafızalarında silinmez izler bırakıyor böyle güzel şeyler oruç çok önemli bir ibadettir üzerinde ne kadar ne kadar efendim izahat versek e, az gelir e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine e, ramazda bir hadi rivayet edilen Abdullah ibn Mübarek'in Bizim neşrettiğimiz Kitabı e, Kitab-ı isimli eserinde de olan bir hadis-i şerifi var. Likulli şeyin babun ve babul ibadete savm her şeyin bir kapısı vardır. Bir girişi vardır. Bir yolu yöntemi vardır. Başlangıcı vardır. Efendim usulüne uygun olarak ibadetin kapısı da oruştur. Yani Oruçla Cenab-ı Hakk'ın istediği güzel ibadetler efendim yapılmış olur. Oruç çok önemli bir ibadettir. Allahu Teala Hazretleri insanın arzularını, yeme içme arzusunu şehvetini kendi rızası için hakkı olduğu halde yani meşru olduğu halde haram olmadığı halde bırakmasından efendim çok çok e, razı oluyor, hoşnut oluyor. Ve bir hadis-i şerifte efendim Buhari ve Müslim rivayet ettiği hadis-i şerifte buyruluyor ki vellezî nefsî biyedîh, daḫaluhu fusamis sa'îbe, femis sa'ime atya indallâhi mirrehil misk. Yekulullahü Azze ve Celle inne ma yezru şehvetuhu ve taamuhu ve şerabehu li'czihi fessamolli fessamolli ve ene eczi bihi. Yeminle başlıyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Vellezî nefsî biyedi. Canım kudreti elinde olan Rabbime Allahu Teala Hazretlerine yemin olsun ki Allah'a böyle yemin ediyor çünkü ve nefsi bile Nefsim elinde olan Allah'a demek manası ne? Yani dilerse hayatımı efendim sürdürür. Dilerse e, sona erdirir. isterse yaşatır, isterse öldürür. Efendim isterse efendim hayıra sevk eder. Her şey e, her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretinin elinde olduğu için ve leziy nefsi diye Böyle bu tarzda yemini çok yapardı. Şu canımın, nefsimin elinde ola, ola, olduğu Allah'a e, olan Rabbıma e, yemin ederim. Ve halufu femessa'im. Oruçlunun ağzının e, kokusu. Çirkin bir kokudur o. Ağzı açkanınca insan böyle e, tabii efendim, biraz e, koku yapar. E, atiye bu ama bu daha hoştur indi Allah allah Teala hazretlerinin nazarında indi ilahisinde mirri misk, misk kokusundan bile daha hoştur evet e, dünya gözüyle maddi gözle insanın keyfine zevkine bakışına göre kokladığı zaman hoşuna gitmeyen bir kokudur oruçlunun aç bir insanın nefesinin kokması ağzının kokması ama Allah indinde mis kokusundan daha makbuldür. Çünkü Allah için yemeğini yemedi. Aç suyu Allah için. Yekullullahu Azze ve Celle çok aziz ve pek celil olan Allahü Teala Hazretleri der ki innema yezeru şehvetehu ve taamehu ve şerabehu bu kulum şehvetini yemek yemesini ve su içmesini terk ediyor. Li liecli benim rızam için benim için terk ediyor. Onun için seviyor. Kesâmûlî ve ene ezîbihi binanale benim için terk ettiğinden bu yemesini, içmesini ve şehvetini benim için bıraktığından bir kenara efendim oruç benim içindir, benimdir ve ene ezîbihi ve orucu ben mükafatlandıracağım. Evet, Allah rızası için bu aç, aç durduğu için insan ee, Rabbimiz tebareke ve Teala şeyi seviyor. E, oruçluyu seviyor. Bu hadis-i şerifte de efendim beyan olmuş oldu bu durum. Demek ki e, ibadetin kapısı, girişi efendim oruçtur. Cenab-ı Hakk'a güzel kul olmanın yolu budur. Onun için orucu e, bir ay Cenab-ı Hak müminlere farz kılmıştır. Çok güzel bir e, mevsim oluyor bu bir ay oruç tutarak efendim bir değişik havaya girmek insanın nefsinin islahı ve ibadetlerinin makbul olması ve büyük sevaplar kazanması manevi bakımdan terakki etmesi islah olması efendim şöyle kendisini e, süzmesi efendim safiyleştirmesi bakımından çok güzel. ...uzun bir eğitim zamanı oluyor... ...29 veya 30 gün arabi ayların... ...tabii efendim... ...bazen 29... ...bazen 30 olmasına göre... ...bir hilalin görünmesinden... ...efendim başlıyor... ...o akşam teravih kılınıp... Sonra şey yapıyor, ...tekrar nev hilalin... ...yeni hilalin... ...akşam güneş battıktan sonra... ...görünmesi üzerine... ...artık Ramazan'ın bittiği anlaşılıyor... ...ondan sonraki ayın başladığı anlaşılıyor yani şeval ayı, böyle iki hilalin görünmesi ki zaman bazen 29 olur, bazen 30 olur. Çünkü ayın dünya etrafındaki dönüşü 29,5 gündür. Bu buçuk bazen bir tarafa eklenir, bazen öbür tarafa eklenir. Öbür tarafa eklendiği zaman bu taraf 29 kalır, eklenen kısım 30 olur. Mesele bu, efendim, e, intizamsızlık gibi görünen şey, bu şeyden dolayı ayın, dünyanın etrafındaki dönüşünün tam 30 günde olmayıp 29 gün 12 saat küsürde olmasındandır. Bir aylık güzel bir ciddi eğitim, ibadetin kapısından içeriye giriyoruz oruçla. Tabi ibadet ondan sonra da Ramazan'ın günlerinin geçiriliş şekli ile ilgili oluyor. Yani hem oruç tutuyorsun, kapıdan girdin tamam Cenab-ı Hakk'ın rızası, alemine, kabıdan girdin, ibadet, güzel kulluk başladı. E o zaman güzel kulluk yapacaksın. Sabahtan akşama sözüne, hareketine dikkat edeceksin. Neyle meşgul olduğunu gözleyeceksin. Efendim, azalarını günahlardan koruyacaksın. Efendim, haramlardan kendini şiddetli bir şekilde efendim, hıfz edeceksin. Ki, orucun o zaman içine girdiğin ibadet aleminde efendim e, yaptığın güzel şeylerle kıymetlersin ve senin affı muafretine sebep olsun biliyorsunuz oruç güzel tutulursa Ramazan ayı Allahü Teala Hazretlerinin sevdiği veşile ifa edilir başarılırsa bunun mükafatı e, çok büyük rulun cennetlik olmasa bütün günahların affı muafret olmasa sebep olur tabi. E, dikkat edilmesi gereken hemen işin başında kuvvetli bir şekilde vurgulayıp hatırlatmamız gereken bir husus var. Onu mutlaka söylemeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu ahten, Enes radıyallahu ahten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki, Hamsun Sa'im, el-kezibu vel-gıybetü vel nemimetu, vel vel-yeminü'l-kazibeti ve nazaru bi-şehve. Biliyorsunuz oruç su içmeyecek bir, yemek yemeyecek iki, Efendim, bir de hep sorarlar denize girilir mi, girilmez mi? Geçen gün hadis-i de geçti, tabii e, girmemesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Kimse de hadis-i şerifleri dikkatli okumadığı için halkımızdan, bunları bilmiyorlar gazetelerde efendim olur mu olmaz diye akıl yürütüyorlar halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hükmünü zaten söylemiş efendim e, beyan etmiş. Demek ki e, teferruatı incelikleri öğrenecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hadisi, şerifleri ona müracaat etmeyen insanlar ortada kalıyor. Ne yapacağını efendim bilemiyor. Hatalı işler de yapıyorlar şimdi yemeyecek tamam yemek yemeyecek ağzına lokma koymayacak teferruatı artık e, fıkıh kitaplarında anlatılan şekilde incelikleri, hudutları, sınırları e, su da içmeyecek tamam şehvetini de terk edecek evliyse efendim e, hanımına yaklaşmayacak bekarsa başka türlü yönlerden kendisini efendim, tehlikeye düşürecek işler yapmayacak efendim e, Şehvetini de engelleyecek. Başka bu kadar sanıyor ahali. Sadece bu üçü çok meşhur olan üç tanesi olduğundan efendim başka bir şey düşünmüyor. Halbuki o, oruç bir kapı içine girdiğin alem de ibadet alemi. İbadet sadece efendim e, aç kalmak susuz kalmak şehvetinden uzaklaşmak değil efendim daha başka şeyler de var azalarını günahlardan da korumak ibadet. Buna takva deniliyor. Sakınmak, korumak onu yapmadığı zaman orucun sevabı kaçıveriyor. Nitekim bu okuduğum hadis-i şerifte nasıl buyurmuş Efendimiz Hamsun beş şey var ki ne nesayim Oruçluyu iftar etmiş gibi orucunun sevabını kaçırtırır oruçluyu iftar ettirir. Yani orucunu bozar. Yani sevabını kaçırttır. Efendim, şimdi burada tabi orucunun e, bozulduğunu söylüyor ama e, bunları yapan kimse orucum nasıl bozuldu der de bir de yemeğe kalkarsa ondan sonra yeme içmeye nasıl olsa benim orucum bozuldu diye bu sefer e, kefaret de gerekir. Manevi bakımdan bozuluyor, onu hatırlatıyorum. Önce okuyalım. E, beş şey oruçluya orucunu bozdurtur. İftar etmiş gibi yaptırtır. ne nesahim oruçluyu iftar ettirtir. Yani akşam değil günün ortasında oruç tutarken iftar ettirtir. Yani e, orucunu bozdurmuş olur. Beş şey. Bir, kezip, yalan. Yalan söyledi mi or, iftar etmiş gibi olur. Yemek içmek yapmış gibi olur. Orucu gider. İki, gıybet. Yani Mecrse olmayan bir mümin kardeşinin ayıplarını efendim farş etmek söylemek dedikodu yapmak ve nemime yani birisinin lafını alıp ötesine götürmek ikisinin arasının bozulmasına sebep olacak hadere ona ulaştırmak kovuculuk yapmak deniliyor eski Türkçe'de buna efendim ve yeminül kazibe bir de efendim mahkemede veya herhangi bir işin inandırıcı olması için yalan yere yemin etmek tabi mahkemede olursa adaleti saptırtıyor. efendim herhangi bir muamelede olursa karşı tarafı aldatıyor aldatmaca yani olmuş oluyor ee, öbür tarafta da efendim gadir oluyor mahkemede olunca yemin etti tamam bir tekisin hakkında şey yaptı zulüm ve gadir olmuş oluyor ve nazarı bir şehvetin ve şehvetle şehvetle bakmak. Yani bakmaması gereken efendim şeye, cinse, efendim erkekse kadına, kadınsa erkeğe şehvetle bakması da orucu bozdurulur e, iftar etmiş gibi yapar oruçluyu. Tabii şimdi birisi düşünelim efendim e, öğleyin açtı televizyonu efendim bilmem e, şehvetle baktı oradaki bir şeye. Yahut efendim de bile, bile yalan söyledi birisine veyahut e, bir toplantıda gıybet etti veyahut yalan yere yemin etti ticarethanesinde veyahut efendim, birinin lafını ötekisine taşıdı. Yani burada yasaklanan kötü şeylerden birisini yaptığı farz edelim. Düşünelim böyle bir durumu. Sonra da bu hadisi şeriften dolayı benim, benim orucum gitti dedi. Tabii üzüldü, pişman oldu falan. Ben artık oruçlu değilim dedi. Gitti, yedi, içti. Ne olur? Bu sefer de e, yani bu manevi bakımdan sevabı kaçırtıyordu. Orucu maddi bakımdan da bozmuş olduğundan bu sefer e, kefaret gerekir. Böyle maddi bakımdan orucunu insan bozarsa efendim e, 60 gün oruç tutması lazım. E, ceza olarak bir günde efendim kaza etmesi gerekiyor. 61 gün ediyor. Bu bakımdan bunları yapmayacağız ama Bunlar kazara yapıldıysa nasıl olsa orucun bozuldu diye de efendim tekrar alenen artık orucunu maddi bakımdan da yiyip içerek bunlar manevi iş yani ahlaki kusur ötekisi maddi bir şey. Öyle yaptığı zaman efendim e, orucunu şey yapar kalkmayacak. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. İnne me savmu cünnetün eee Fe iza kana ahadukum saimen fala yarfus ve la yecel. Ve inimrun katelahu evshatamehu fel inni saimun inni saimun. Buhari ve Müslim'den Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir bu da. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz inname savmu cünnetün. E, oruç kalkandır. Cünnet Savaşta insanın kendisini oktan, kılıçtan koruması için kullandığı efendim alet cüne kalkan manasına ee, oruç kalkan gibidir, kalkandır demek. Yani teşbih maksadıyla böyle söyleniyor. Kalkan gibidir. Nasıl kalkan insanı kılıçtan, oktan düşmanın şeyinden koruyorsa, süper oluyorsa, oruç da öyle bir şeydir, fenalıktan insanı korur. Cehennemde de korur yani cehenneme de düşmemesini cennete girmesini de sağlar fe idâ kâne sa'ima o halde yani bu işin olabilmesi için e, vaadedilen edilen elde bilmesi için sizden biriniz oruçluyken felâ yer füs efendim kötü küfürlü müstehcen laf söylemesin küfretmesin yani Türkçesi, Türkçesi küfretmek ağzını bozmak manasına Refese yer füsü de efendim o fuhşiyatı işlemek veya sözünü söylemek manasına geliyor. Böyle yapmasın. Yani ağzını derli toplu tutacak, efendim bozmayacak. Velay yeşel cahillik de etmesin. Cahillik ne demek? Yani alim, fazıl, kamil bir insanın yapmasını doğru görmediği bir şeyi bunlar düşünmediği için yapmak demek cahillik demek, yani okuma yazma bilmemek değil, kendisini günaha sokacak şeyin günah olduğunu bilmeyip, efendim, günahı işlemek manasına. Cahillik etmesin, ağzını bozmasın, küfür etmesin. İşte bunlar da görüyorsunuz, deminki yalan ve gıybet gibi, efendim, şeyin, orucun sevabını kaçıran şeyler. Ve inimru'un katelehu evşatemehu. Peki, karşı taraftaki bir adam, bununla efendim dalaşırsa, mücadele ederse, kavga ederse, küfür, küfür etmeye kalkarsa yani ağzı o bozarsa cevap verecek mi? Feliakul desin ki inni saimun, inni saimun. Ya kendi kendine desin, tutsun kendini ya da karşı tarafında duyacağı şekilde artık onu söylemiyor Efendimiz nasıl olacağını. Ben oruçluyum ben oruçluyum desin. Yani iki defa tekrar buyurmuş. Ben oruçluyum, ben oruçluyum. Yani aman ben orucumun sevabını kaçırttırmayayım. Bu adama, o bu adamın kötü davranışına kötü bir muamele ederek orucumun sevabını kaçırtmayayım? Aman kendimi tutayım. Veyahut karşıdaki adama da ben oruçluyum, ben oruçluyum. Sana uymam demiş oluyor. Onun için e, orucun tutulması esnasında Efendim, e, bu gibi hususlara dikkat etmek lazım. E, Etmesene olur, Eli, eline bir şey geçmez. Yani oruçtan hasıl olacak muazzam karları, sevapları, kazançları kaybeder, efendim. Bir de tabii işlediği günahın, e, efendim, e, şeylerini cezalarında çeker. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Nesey ve İbn-i Mace'nin Ebu Hureyla radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Kem min saimin Leyse lehu min savmihi cu'u vel ataş Nice oruç tutan insan vardır ki leyselahu lehu min savmihi illel cu'u vel ataş Onun tuttuğu oruçtan kendisine Aşk kalmaktan." Susuz kalmaktan başka bir şey yoktur. Yani bir kârı yoktur, bir sevabı yoktur. O halde orucu güzel tutalım. Ahlaki şartlara, esaslara da uyarak dilimizi tutarak gözümüzü koruyarak her ağzamızı her çeşit günahtan sakınarak efendim e, ve ibadetin kapısı olduğunu bilerek günümüzdeki diğer bütün hareketlerimizin de orucumuzun efendim e, sevaplı olmasına veya sevabının kaçırmasına tesir edeceğini bilerek efendim cahillik etmeden, ağız bozmadan ya da yanlış günah haram işler yapmadan orucu güzel tutalım. Bunun mukabilinde efendim Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği o mükafatları Rabbimiz bizleri ihsan etsin. Şu ay e, hepimizin affı mağfiretine efendim, ve e, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanıp cennetine efendim girmemize vesile olsun. allah Teala Hazretleri Ramazanlarınızı mübarek etsin. Hepinize gayret kuvvet ihsan etsin. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Hepinizden de dünya ve ahirette hayırları eğlenmen konusunda ben kardeşinize ve Ümmet-i Muhammed'in selametine dua etmenizi rica ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.